Ee, merhaba duyabiliyor musunuz beni? <Gülüyor> Nasılsınız? Ah yorgun. Her hafta olduğu gibi. Tabi geç bir saatte bütün günün yorgunluğu daha da, iyi, daha da fazla hissediliyor. Zannediyorum sizde de aynı şey ne. Ah tamam. Şu anda görüyorsunuz zannediyorum. Aynı zamanda. Pekala. Ee, evet. Yok. Görünce sizde yok. Ben sadece paylaşımı baş başlata basmayı e, unuttum. Bakalım daha dersin ilerleyen saatlerinde daha neler unutacağım. <gülüyor> Dediğim gibi zor bir gün. İnşallah hayırlara vesile olacak. Bazı arkadaşların e-mailleri vardı. Onlara cevap verdim. Sadece bazı arkadaşlar birkaç defa e-mail gönderdiklerini söylüyorlar daha önceden ama ben şu ana kadar bana e-mail atmış insanlar hani birkaç gün geç kalarak da olsa hepsine yanıt verdim. Acaba yanlış bir e-maile mi atıyoruz diye düşünmeye başladım. Ondan sonra... Hangi e-mailine Hangi e-maille gönderiyorsunuz acaba? Ayse, yazayım ben tekrar buraya furat@auzeff.istanbul.edu.tr ist, diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış değildir. Değil mi? Evet. Aha. Acaba farklı bir e-mail mi gönderiyor arkadaşlar? Ama üçüncü defa bu e-mail ulaştıklarına göre ben e, bilemedim. O yüzden herkese cevap yazdım. E, gönderdiğim e-mail cevaplarını acaba e, spam klasörüne mi e, gidiyorlar. Hani ona bir kontrol edebilir misiniz? Çünkü gönderdikten sonra da bazı arkadaşlar hani bunun üzerine e-mailinizi almadık biz diye yanıtlık veriyorlar. Gerçi tüm arkadaşlar değil, bir iki tanesiyle böyle sorunlar karşılaştık. E, ama herhalde bu e-mail adresine gönderdiniz. Tabi bazı böyle enteresan e-mail'ler de aldım. Onlar da böyle güzel oldu. Hani 11 Aralık'a kadar söylemişsiniz, e ders e -şey, dev konusunu belirtmek için gönderiyoruz diye çeşitli e-mail'ler aldım. E o da bir iki taneydi. Zannediyorum orada da bir yanlış anlaşılma olmuş. 11 Kasım'dı o. Hatta ben o şekilde geri dönüş yaptım arkadaşlara. E Onun dışında ama e zannediyorum herkesin konusu belli oldu. Bir tane yoğun olarak sorulan soru var. Ee, sadece e-mail'de değil bazı arkadaşlar okulda da karşılaştık bazı arkadaşlarla. Ee, zannediyorum şöyle bir soru işareti var. Acaba hani danışmanlarımızın e, olduğu sınıf yani danışmanlarımıza mı biz ödevlerimizi vereceğiz? Ee, yoksa zannediyorum bir ya, farklı yerde tanınma gibi bir durum da söz konusu yani işte X hocasının mesela benim Zişan Fırat'ın danışmanlığında olan bir arkadaş belki de e, acaba öyle bir durum mu var e, dersi başka bir hocadan mı dinliyor gibi bir soru aklıma geldi çünkü bu soruyla ben sadece diğer hocalarla karşılaşmışlar fakat e, ben sonunda kendime ait bir a, nokta sistemi üzerinden bana ait olan ee, öğrencilerin listesini çıkarttım. B grubu tamamen 110'dan başlıyor. Son numara 110'dan 219'a kadar olan arkadaşlar. Aralarında istisnalar var mı bilmiyorum ama sanki bunların hepsi arka arkaya devam ediyor gibi numaralar. Anladım. Ama dediğim gibi hani 110, 111, 112, 113, 114, 116... 119 diye böyle devam ediyor. Bu öğrenciler 120 pardon 219 e, numarasına kadar bu arkadaşlar benim üzerinde gözüküyorlar. E, bu arkadaşlar bana ödevleri teslim edecekler. E, hemen şöyle bir not o, daha söyleyeyim. Bugün Hidayet Hoca ile konuştuk aslında iki tane şey zannediyorum açıklığa kavuşturulması gerekiyor bunların. Birincisi zannediyorum ayın 11'inde bir toplantı var. 11 Aralık e, doğru mudur? 11 Aralık önümüzdeki hafta Cuma günü olacak. Tam'dan. Temsilci arkadaşlarla bir toplantı olacakmış. Saat e, 12'sinde Özür dilerim. 12'si Cuma günü saat 10'da böyle bir toplantı yapılacakmış. Bunun haberini verdi Hidayet Hocam. Ben de katılmaya çalışacağım. Onun dışında herhalde orada bazı sorular, sorunlar tartışılacak. Bu akademik danışmanlık dersiyle ilgili bazı konularda açıklığa kavuşturulacak. Bu birincisi. İkincisi, her hoca birbirinden farklı ödevler veriyor derste. Belki ilerideki senelerde. E, suna anlayamadım hocam benim ben sizde görünmüyor muyum e, suna peker bakayım mı hemen numaranı yazabilir misin suna yani buradaki bulunan arkadaşlardan soru işareti olanlar varsa kafalarında Çünkü çok uzun da bir liste bu acaba numaranı yazabilir misin Hani daha rahat bir şekilde göreyim ben burada 234 derece. Yani benim anladığım 219'a kadar ben de ben de senin adın listede yok. Yani acaba danışman hocam ben miyim? <gülüyor> yani e, evet iyi de yaptın. Bence çok da güzel oldu senin adına. Ama e, senin adın benim listemde yok. Acaba diğer e, hocalarla yürüsen mi? Acaba yanlış kişiye e, ödev... Yani şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Mesela ne olur? Siz vermemişsinizdir, bana verirsiniz. Ben, hocanı, ben listede görmem, ondan sonra hocanızı ulaştırmaya çalışırım. Ee, ama hocanızın verdiği ödevle benim verdiğim ödev farklı şekillerdedir. O biraz problem olabilir. Yani şeyi kontrol edin. Hangi grupta olduğunuzu benim elimde bugün çıkarttığım nokta sisteminden çıkarttığım listede e, yaklaşık 92 arkadaşın ismi var. Ve bunlar benim üzerime tanımlanmış durumda. Dolayısıyla ben sınav sonucu girdiğimde, ha noktada C'desiniz. C'den o hocası kim? C grubunun hocası kim? Yani bildiğim kadarıyla noktada çeşitli gruplara ayrılıyorsunuz arkadaşlar ve çeşitli yani hani A, B, C, D diye gidiyor. Beş grup olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve her gruba bir hoca ders veriyor. Farklı hocalar ders veriyor bu gruplara. Gruplar farklı olduğu için dolayısıyla her hocanın da e, arkadaşlardan yani sizden beklentileri çok farklı. Şimdi e, böyle olunca da bir hocanın diğer doğal olarak her yedi yoğurt yiyişi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla verdiği ödevler de birbirinden farklı oluyor. Hani o konuda hocalarınızla muhakkak görüşmeniz gerekiyor. Yani kasıtlı olarak mı buraya geldiniz? Esa hanım, Esa, yani şeyiniz kaç? O zaman. Aha, e, numaranız kaç? Ha, şu da olabilir. Benim elimdeki liste nihai liste olmayabilir. Ama ben sizin adınızı göremedim burada. Tamam ben de gözüküyorsunuz. Hey sen, acaba şeyiniz kaç? Numaranız kaç? 185 ile bitiyor. Hemen bakalım. Evet evet mesela buradasınız. Doğru ben benim gözümden kaçmış. Yani dolayısıyla hani noktadaki gruplarınız bağlayıcı olacak bu aşamada. Böyle olunca da dediğim gibi hani. Ee, ne olur hocaların birbirinden farklı olduğu için mesela bir arkadaşımız bana yazmış Mustafa Hoca, Mustafa Can Hoca e, bir e, şey oluyor bir makale özeti vermiş anlaşılan bana e-mail göndermiş hocam ben makale özetimi ekte gönderiyorum hani bunu benim değerlendirmeye almam çok mümkün değil arkadaş zaten benim grubumda değil e, ama onun ötesinde tabii benim verdiğim ödev de zaten e, şey değil makale özeti değil. Böyle olunca da ortalık biraz karıştı. Hatta bir iki gün önce bir arkadaş e, okulda başka bir işle uğraş, uğraşırken şöyle bir soru yönlendirdi. Şöyle bir şey söyledi. Hocam e, şey yapmışsınız. E, e, makale ödevi vermişsiniz. Biz hangi makaleyi seçelim diye sordu. E, gibi. Demek ki hani böyle e, bir şey var. E, şehir efsanesine dönmüş bir ödev konusu var. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ben makale... E, özeti vermedim. O arkadaşlara da geri dönüş yapıyorum lütfen siz de noktadaki grubunuza dikkat edin. Sonra değerlendirme aşamasında bir sıkıntı olmasın. Pekala. Hani. Nasıl bir sorun var? Yüsmanım onlara da bir bakalım. Ondan sonra anlatacaklarımız var bugün biraz. Kötü bir şeymiş gibi bahsediyorsunuz. Karşımıza siz çıkıyorsunuz derken. Peki. Ama. Peki bunu teknik teknisyen arkadaşlara söylediniz mi? Aha, peki onlar ne dediler? Pekala, e, yani onlardan cevap bekleyin. Bu soruyu açıkla kavuşturun, sonra sıkıntı olmasın. E, Neşet erkek mi, bayan mı? Tabii çok abuk bir soru soracağım. Gerçi benim adım da Zişan, hem kıza hem bayan için hem de erkek için kullanılıyor dolayısıyla kusura bakmayın yani Gülsüm Hanım sizin için yapabileceğim çok fazla bir şey yok teknisyen arkadaşlarım bu probleme eğilip hani ona bakması gerekiyor Murat Bey'den bir açıklama geldi Evet Allah için Murat Bey son derece hızlı bir şekilde çalışma cevap vermeye çalışıyor Gülsüm Hanım yani hani bugün de Murat Bey'in bizim grubumuzda online olması büyük bir şans sizin için siz onunla özel olarak ayrıyeten konuşursanız hani çok daha şey olur rahat olur ha az önce göndermişsiniz ama isterseniz hani dersi bununla Diğer arkadaşları bununla meşgul etmeyelim. Siz ayrıca konuşun bu sorunu çözün olur mu? Ama bu sorunu çözün. Sonra gerçekten sıkıntı olmasın. Yani çünkü dediğim gibi her hocanın verdiği ödev birbirinden çok farklı. Böyle olunca da doğal olarak bir çatışma olabiliyor. Heh. Bu arada Neşet Bey veya Bayan bilemiyorum. <gülüyor> Hemen size Neşet Dağlı'nın cevabını. Bey. Neşet Bey, şimdi dediğim gibi benim isim de Beyler'de de var, Beyler'de kullanıyorlar o yüzden hani çok emin olamadım. Şimdi Neşet Bey, şöyle bir şeyden bahsedelim, biz dersimizin başından itibaren bunu her dersimizde defalarca söyledik. Çok kısaca söylememiz gerekiyorsa, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir tez yönergesi var, arkadaşlarımız bunun web adresine sahipler İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yönergeye ulaşabilirsiniz. Yönerge çerçevesinde sizden bir ödev hazırlamanızı istiyorum. Bunun zaten konusunun 11 Kasım'a kadar belirlenip bana gönderilmiş olması gerekiyordu. Ee, ki o tarihi gönderen arkadaşları e, ben zaman zaman cevap verdim. İşte şöyle yapın, böyle yapın, böyle olursa daha iyi olur diye yönlendirmeye çalıştım. Şimdi Bizim istediğimiz şey şu, tabii ki siz şu aşamada koskocaman bir tez yazamazsınız, yazabilecek vaktiniz de yok. Hani dönemin başından başlamış olsaydınız bile öyle bir tezi hazırlayabilmek için gerekli formasyonunuz yok idi. O yüzden biz benim sizden istediğim şey, formal anlamda yani o tez yönergesinin belirlediği şartları uyguladığınız tutarlı bir tez konusu seçmeniz çalışılabilecek, bir tez konusu seçmeniz orada yazıyor. Mesela giriş bölümünde problem sorusunu kullan, kullanılacak metodu hangi açıdan ele alacağınızı hipotezlerinizi, varsayımlarınızı belirleyin diyor. Bunları zaten dersinizde biz defalarca anlattık. İşte hipotez şudur, şöyle olmalıdır, varsayım budur, böyle olmalıdır diye biz bunları anlattık. Benim derste anlattıklarımı sizin tezinize o hazırlayacağınızı metne yansıtmanızı bekliyorum. Dolayısıyla minimum 10 tane kaynaktan kaynakla hazırlanmış. Fakat oradaki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine uygun, tutarlı bir şekilde tanımlanmış bir ödev hazırlamanızı istiyorum. Akademik bir üslupla yazılacak, kaynak gösterilecek. Bunu zaten hani yönerge çok net bir şekilde ifade ediyor nasıl kaynak gösterileceğini. Buna uygun olarak ama daha küçük, daha kısası, daha e, ne diyelim? Ziplenmiş halinde. diyeceğim. çok da komik olacak Daha böyle sıkıştırılmış bir hali. Fakat orada benim sizden istediğim o tez o tezde yani hazırlayacağınız metinde neyi nereye koyduğunuzu anlamış olmanızı görmek Olduğunuzu görmek istiyorum. Yani girişte neden bahsedileceğini, gelişme bölümünde hangi unsurların yer alacağını göstermenizi istiyorum. O yüzden hani bulacağınız şeyler sonuçta e, yeniden işte E eşittir, mc kareyi bulmayacaksınız veya hani sıfırdan yeni bir dünya ortaya koymaya çalışmayacaksınız. Öyle bir şey zaten vaktiniz ve hani bu dersin amacı da yetmez. Fakat dediğim gibi bir tez acaba nasıl kurgulanır? Bunu kağıda yansıtmanızı bekliyorum. Her bölümün içerisinde normalde bir tezde diyelim 20'şer 30'a sayfada konu anlatılırken siz burada ne yapacaksınız? 2-3 sayfada özetleyeceksiniz. Ama çok daha kısaltılmış bir şekilde yani o unsurları yerinde kullanmanızı bekliyorum. Bir sonucunun eklenmesini, bir kaynakların eklenmesini bekliyorum. Yani Rukiye Hanım ben size cevap verdim. Evet. Yani bilemiyorum hani nasıl bir problemle karşılaşıyorsunuz ama ben size cevap verdim. Yani isminizi hatırlıyorum. Eşinizden zannediyorum. Mustafa Üstü'nün metninden gönderiyorsunuz. Ben size cevaplı cevabınızı verdim. Belki eşiniz hani olduğu için yemeğiniz veya belki sizin yemeğiniz bilmiyorum. Eee... Siz bana en son olarak şunu sormuşsunuz uygun mudur? Evet, uygundur diyorum. Ama yani daha önce o metinleri gönderdiğinizi görmemişim. Yani yok daha önce ne ait. Fakat en son bugün gönderdiğin, pardon salı günü saat 16.59'da göndermiş olduğunuz e-mail bana ulaşmış durumda. Ve ben hani bana ulaşan e-mail'lere cevap verdim. Uygundur Rukiye diye cevap göndermişim size. Tamam. Ha yani onun için pek bir şey yapamayacağım arkadaşlar. Bana gelmeyen e-mailleri hani e, ne yazık ki e, öyle bir yetim henüz oluşmadı. Ona cevap veremiyorum ama dediğim gibi bana gelen e-mailleri ben e, hani zamanım kısıtlı oluyor. Belki bir iki kelimeyle yanıt vermeye çalışıyorum ama yanıt vermeye çalışıyorum. Pekala. E, tamam. Neşet Bey için de anlattık zannediyorum o ne yapılması gerektiğini. Dolayısıyla bu bir şey değil. Bu bir makale özeti değil. E, bu bir tez, bu bir sıkıştırılmış, küçük çaplı bir tez, bir özgün fikrin ortaya koyulduğu, bir araştırma konusunun seçildiği ve dersimizde anlatılan unsurların üzerine işlendiği bir ödev metni. Ha, e, Bakın bu önemli bir şey. Bunu not alın, arkadaşlarınıza da söyleyin. E, bana metinleri... Kağıt ortamında basıp göndermenizi talep ediyorum. Hidayet Hoca'yla bugün konuştum. Hocam siz nasıl bir yöntem deniyorsunuz? Hani çünkü bakın e-maillerde problem oluyor anlaşılan. Ee, sizden istediğim bana e, bu ödevleri semestir bitmeden kağıt ortamında göndermeniz. Kargo ile gönderebilirsiniz. Başka şekilde gönderebilirsiniz. Ama bana yani hani Elden teslim edebilirsiniz ve lütfen ilk sayfasına, bu önemli bir şey, ilk sayfasına e-mailinizi size ulaşabileceğim bir adresi, e-mail adresini, yani ciltlemeseniz bile spiralleyin ki en azından şey olsun, böyle spiral gibi kaybolmasın. Problem olur. Yani e, normalde biz de tezleri ilk başlangıçta jüriye gönderdiğimizde spiralletiriz. Neden? Çünkü kağıt kaybolmasının içerisinden gibi ama ciltletmek için vakit harcamayabilirsiniz. Ee, küçük çaplı olduğu için o sıkıntı oluşabilir. Fakat tekrar ediyorum, tekrar e, bu önemli bir şey. İlk sayfasında öyle bir kapak sayfası tasarlıyor yönerge. Yönerge de zannediyorum o bölümü e, hepiniz okudunuz veya okuyacaksınız. Dersi dinleyen daha sonraki arkadaşlar için de hemen tekrar edelim. Bizi bağlayan şey yönerge. Ee, yüksek lisansı yönergesi önemli olan onu kullanıyor olmanız onu kullanıyor olduğunuzu görmem benim ee, hemen şimdi size e, tezi hazırlama yönergesi söyleyeyim bir kapak sayfası tasarımı var bir taraftan bilgisayarımda açıyorum hı -hı, hı -hı, hı -hı. Ee, yönergenin sonunda da siz göreceksiniz zannediyorum evet Örnek bir diyor, bir kapak sayfası tasarlıyor. İşte İstanbul Üniversitesi yazıyorsunuz başına ee, Sosyal Bilimler Üniversitesi diyor. Siz oraya İlahiyat Fakültesi yazabilirsiniz, ee, İli Tam Programı dersiniz. Altına tez demenize gerek yok, İli Tam Ödevi diyebilirsiniz, Akademik Danışmanlık Ödevi diyebilirsiniz. Bakın orada bir ifade ediyor. danışmanın adı var, ee, yazı, yazılan yerin sizin adınız var, sizin numaranız var. Ve kadar bir problem yok. Fakat el yazısıyla da üzerine, yani bu dosyayı işte hazırladınız, bastırdınız, ciltletiniz veya işte spiralletiniz, nasıl yapıyorsanız. Kaybolmayacak, dökülmeyecek bir hafı hale getirdiniz. Bana gönderiyorsunuz. Göndermeden önce üzerine bir e-mail adresi yazıyorsunuz. Bir e-mail adresi. O e-mail adresinde ben aldığımda, bu önemli bir şey... Ben sizden dosya, yani o dosya benim elime teslim edildiği zaman aldığıma dair bir konfirmasyon e-maili gönderiyorum. Kapağı yazın, yani görülebilir bir yere yazın ki ben aldığıma dair, evet sizin, yani yazacağım şey basit. İşte Osman Said Bey, ben gönderdiğiniz metni aldım. Gönderdiğiniz metin bana ulaştı. Tamam mı? Yani konfirmasyon e-mailini muhakkak alın. Bakın öyle şeyler oluyor ki ulaşmaz. Sonra ben bulamayınca doğal olarak ne yaparım? Gelmedi derim. Dolayısıyla Ulaşmadığın zaman da başarısız kabul ederim. Onun olmasına engel olmak için benden konfirmasyon e-maili çünkü şehir dışında oturan arkadaşlarımız var. Işte kargo ile gönderecektir muhakkak. E-maille güvenemiyorum dolayısıyla kor kargo ile bir arkadaşıyla gönderebilir. Muhakkak ve muhakkak bana benden teslim alın benim teslim aldığıma dair e-maili alın. Ki bir sıkıntı olmasın. Şimdi Murat Bey'e yazdım şeyi sormak için. Son tarih ne zaman? sömesinin son günü. Ona göre ayarlayacağız. Sömeslerin son günü. Finaller başlamadan önce. Bana dosyaların teslim edilmiş olmasını istiyorum. Evet. Yani final sınavından önce tabii ki teslim edilecek. Ben final sınavından sonra şey yapabileyim. Zaten sömestrün son gününün hemen arkasında final sınavı yapılıyor. Ne evet, tabi? Yani sömestr biter hemen final sınavı yapılır. Ee, Sınavların sömestrden sonradır. Elden de verebilirsiniz tabii ki. Yani onu sordum hani acaba en son gün hangisi hangi güne kadar devam ediyor sömestr? O tarihten önce teslim etmiş olmanız gerekiyor. Tabii ki elden teslim edebilirsiniz. Onda bir problem yok. 3-4 Ocak mı? Tamam. Demek ki 3-4 Ocak bizimki ne zamandır? Hemen söyleyelim. Bir taraftan da şey bakalım. 3 Ocak. 3 Ocak Cumartesi günü. Demek ki normalde şey zamanı üniversitede örgünde 26'sında bitiyor. Vizeler. Sömesi 26'sında bitiyor. Finaller başlıyor. Demek ki sizin de ikisine kadar olmaz. Olmaz açıklamam gerekiyor çünkü. Hemen ardından çünkü hepiniz bana getireceksiniz 90 küsur kişinin ödevlerini ben okuyacağım. Dolayısıyla ayın ikisinde en geç en en en geç ikisinde benim elime gelmiş olması gerekiyor ki ben onu okuyayım. Çünkü unutmayın sizin üçünde 4'ünde girdiğiniz zaman ki e, sınavlarınız optik okuyucuyla okunuyor. E, bu sınav ama öyle değil. Dolayısıyla tek tek bütün ödevlerinizi kontrol edeceğiz edeceğim daha doğrusu. Bu da ayrı bir şey. E, o yüzden ikisini. 2 İki, e, Ocak tarihi en geç olarak bana ulaşması gereken tarih. Tamam. Yani yaklaşık olarak bir ayınız var. Yani e, dönemle beraber biten bir derse endişelenecek bir şey yok. Zaten rahatlıkla yapabileceğiniz bir e, konu. Ama yönergeyi özellikle yani ödev neden hatalı olsun ki İsmail Bey böyle başlamayın? Çok çok projelik bir şey varsa zaten ben sizin düzeltmenizi isterim. Merak etmeyin. Ama zaten o zamana kadar derslere de katılıyorsunuz. Sizi görüyorum ben sürekli derslerde. Ben endişelenecek bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Yeter ki siz düzgün bir metin oluşturun. Yeter ki bana böyle hani... Aa, makale özeti gibi başka bir ödev göndermeyin. Veya makale yani ödevi sadece bir sayfadan oluşan işte hadi bu da böyle de bir şey demeyin. Onun dışında yapılacak. Aa, yani niye kalasınız ki? Yüz yüze ders tarihi ne zaman? Belirlendi mi? Sınav haftasından bir iki gün önce olur. O ikisinden önce olur. Yani 26'sında kapatılır. O hafta ben okuldayım. Yani geldiğiniz zaman beni odamda bulursanız gelin buyurun. Yani okuldayım. Başka bir yerde değilim. Yani yurt dışına falan gitmeyeceğim. Dolayısıyla hani pazartesi salı günü belki biraz problem olur. Ama bildiğim kadarıyla sizinki de zaten çarşamba, perşembe, cuma günü olur. Yani e, fix olarak pazartesi, salı, perşembe günleri okuldayım zaten. Sabahtan akşama kadar. Pazartesi, salı ve perşembe günleri e, net olarak okuldayım arkadaşlar. O yüzden hani e, aha, ama ne var derslerim var aralarda beklemek zorunda kalırsınız e, gibi. Çünkü arka arkaya derslerim var sürekli ama okuldayım ben. Zaten ona da ihtiyacınız olduğunu zannetmiyorum. Artık hani e, ne olduğu, ne yapılması gerektiği belli bir ödev. Şimdi birazcık şu nitel araştırmalardan bahsedelim. Çünkü vaktimiz hani bu keşke iki saatlik bir dersi olsaydı. O zaman ilk yarım saatini böyle bilgilerle geçirmek hani bana e, çok rahat olurdu. Haha! Ha. Yani ben yoksam da bizim asistanlar odadadır. Veya işte bakın benim odamda çok da güzel bir şey var. Okula geldiğiniz zaman göreceksiniz inşallah. Gelen arkadaşlar videolardır Benim kapım Kabımın hemen yanında bir posta kutum var. A4 ebatındaki dosyalar alır o posta kutusu. İçine atabilirsiniz. Dediğim gibi ön sayfasına eğer şunu yazarsanız e-mail adresinizi. Ben onları oradan her gün alıyorum zaten. Oradaki posta kutusundaki. Tabii hani e, çeşitli atraksiyonlar deneyebilirsiniz. Kapının arkanızı altından sıkıştırmaya çalışmak vesaire gibi. Hatta şöyle şeyler yapabilirsiniz, hani insanlar içe, açıksa kapı içeri girmek gibi. Yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Ama onun dışında, yani... Eee... Fikri Bey, hemen size de bakalım lütfen daha sonra şu şeyimizin 438. Ya sizin ben de olmamanız lazım teknik olarak sizin ben de olmamanız gerekiyor diye düşünüyorum çünkü ben de 219'a kadar olan arkadaşlar var yok rica ederim ama hani bende 219'a kadar olan arkadaşlar var acaba e, dosyada mı bir hata var dedi düşünmeden edemiyorum ama sizlerin listemde yok gibi görünüyorsunuz. pekala yani, şimdi şu geçtiğimiz hafta ayrılmadan önce geçtiğimiz hafta konuşurken biz demiştik ki nitel araştırmalara şöyle bir bakalım nitel araştırmalar ve nicel araştırmalar arasındaki farkları ortaya koymuştuk hatırlayacaksınız ikisinin de birbirinden çok aslında e, bakış açıları itibariyle her ne kadar ilk Bakışta e, nicel araştırmalar, sayısal araştırmalar, nitel araştırmalar, tanımlayıcı, daha ziyade anlatıcı, ifade edici, açıklayıcı araştırmalar gibi görünse de aslında bakış açı konuya, konulara yaklaşımları birbirinden çok farklı olduğundan dolayı çok daha e, önemli bir takım felsefi, e, araştırma felsefesi açısından önemli bir takım ayrımlara, Farklılıklara sahiplerdi. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Geçenlerse katılan arkadaşlarımız var görüyorum isimlerini de. Ee, hatırlıyor musunuz? Nice, nitel araştırmalar ne yaparlardı? Nitel bir araştırmayı, nitel araştırma metotları ile, nitel araştırma teknikleriyle bir araştırmayı ele alsaydık bunun temel özellikleri ne olurdu? Hatırlıyor musunuz? Evet, Nebiye Hanım bir şey yazıyor. Değil mi? A, nitel araştırmalar olgular üzerinden konuyu incelerdi. Ve neye inanırlardı? Her katılımcı aslında, her araştırmacı, her katılımcı olguyu kendisine göre tanımlar derlerdi. Yani e, dışarıda bir yerde herkesten bağımsız, ölçülebilir, değerlendirilebilir bir gerçeklik yok. Fakat insanların farklı algılayışlarına açık, onların tanımlamalarına göre değişen bir gerçeklik var. Çoklu bir gerçeklik var derlerdi. Nasıl olduğunu sorgularlardı. Evet, aradaki ilişki, değişkenler arasındaki sayısal ilişkiler, nicel araştırmalarla tespit edilirken, nitel araştırmalar nasıl olduğunu, nasıl üretildiğini, nasıl gerçekleştiğini, Nasıl olabileceğini ileriye doğru projeksiyonlarda çizerlerdi. Gelecekte nasıl olabileceğine dair bir takım ifadelerde, bir takım değerlendirmelerde ortaya koyabilirlerdi. Fakat mantı gerçi nicel araştırmalar da bunu yapıyorlar. Nicel araştırmalar da geleceğe dair bir takım ön, ön, ne diyelim, öngörülerde bulunuyorlar. Fakat nitel araştırmalar daha ziyade bir kesiti Olayların detaylarına inerek onu bir e, genellemeden uzak ama bir kesiti yansıtır şekilde ele alıyorlar. Aralarındaki en büyük farklardan bir tanesi buydu. Onun dışında nitel araştırmalar araştırmacıyı kendi içerisine alan, onu e, bir parçası olarak sayabileceği sayabileceklerini bir düzlem oluşturmalarını sağlıyordu. Yani neydi? Araştırmacılar... Yaptıkları araştırmanın içerisine girdikçe konuyu daha derinlemesine, daha farklı yönleriyle incelemeye çalışıp onların e, dolayısıyla farklı teknikleri kullanıp kendilerinden bir takım yorumlar katarak e, çeşitleyebiliyorlardı. Dolayısıyla tam olarak aslında nitel araştırmaların e, metodolojisi çalışma baş, çalışmanın başlangıcında net olarak A artı B, C artı D, gibi net olarak koyulmamış ama zaman içerisinde oluşan metotlardı. Bir diğer önemli olan özellikleri ki bu çok çok önemli bir şeydi. E, Nijer araştırmalar sayısal verilerle genellemelere giderlerken örneğin popülasyonu diyelim nüfusun belirli bir kesitinden ele alıp belirli bir kesiti üzerinde çalışıp işte nedir? E, İstanbul'da yaşayan insanlar üzerinde bir değerlendirme yapacağınızı söylüyorsunuz siz. Fakat tabi İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? 20 milyon kişi yaşıyor diyelim. Atıyorum işte kaç milyon kişi yaşıyorsa. Ee, onun hepsine ulaşmanız mümkün değil doğal olarak. Ne yapıyorsunuz? Belirli bir örneklem alıyorsunuz. Bu örnekleme yaptığınız çalışmayı, işte bir anket hazırladınız diyelim. Dediniz ki işte ben 500 kişiye ulaşacağım. Bu örneklemi seçerken işte çeşitli metotlar kullanıyorsunuz. Rastgele seçebilirsiniz örneğin. Derseniz ki ben işte şu meydanın başı tepesinde duracağım. Oradan geçen her 3 kişiden biri ne ben sorumu soracağım. Dolayısıyla e, bu İstanbul'un en merkezi noktalarından bir tanesi. Düşüneceğim herkes buradan geçer ve ben buradan insanların hepsine ulaşabileceğimi. Yani benim evrenimi yansıtacağını düşündüğüm insanların hepsine buradan ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bakın burada önemli bir şey yapıyorsunuz. Nicel bir araştırma eğer yapıyorsanız yani sayısal bir araştırma mantığıyla gidiyorsanız diyorsunuz ki benim üzerinde çalıştığım isterse rastgele olsun, isterse kırmızı, kırmızı bereli giyen insanlara sadece analiz yapacağım deyin. Siz diyorsunuz ki ben bu insanlar üzerine çalışarak aslında tüm evreni yansıtabilirim. Yani küçük bir parça üzerine çalışım, küçük, küçük bir örneklem üzerine çalışım, o insanlardan topladığınız veriler üzerine değerlendirme yapıp ama siz bunu genelliyorsunuz, nicel bakış açısında. Nitelde ise böyle bir kaygınız yok. Diyorsunuz ki ben Evet, üç kişiyle çalıştım. Bunlar bu üç kişinin görüşleri. Ben sadece size gerçekliğin bir kesitini sundum. Ama detaylı bir şekilde betimleyici olarak sundum. Yani birinde doğal olarak, ya mantığı açısından genellemelere giderken, çünkü aynı zamanda subjektifsiniz diyorsunuz zaten bir realite var, herkes de onu aynı şekilde tanımlıyor. Kolaylıkla genellemeye giderken, bir diğerinde diyorsunuz ki hayır, İnsanların hepsi birbirinden farklı şekillerde algılar. Benim çalıştığım bu üç kişi ancak ve ancak e, kendi görüşleriyle e, sorumludurlar, kendi görüşlerinden sorumludurlar gibi bir ifade kullanıyorsunuz. Dolayısıyla ikisi mantalyt açısından birbirinden çok farklı. Ne aynı zamanda nitel araştırma. Şimdi tabii insanlar, e, şimdi ikisi de aslında farklı işlere yarıyor. İkisini de iki, iki, iki analiz tarzını da birleştiren pek çok çalışma yapılıyor. Günümüzde de artık bunlar revaçta. Fakat ikisini de ayırt etmek lazım hangi bakış açılarına sahip oldukları anlamında. Çünkü e, kullanırken en azından bilinçli olabilmek adına. Tabii e, insanları böyle söyleyince nitel araştırmalar çok daha, e, daha e, zevkili geliyor. Çünkü e, e, subjektiviteyi katıyorsunuz, kendi görüşlerinizi katıyorsunuz vesaire. Ama realitede baktığınız zaman e, her ikisini, her iki farklı analizde birbirinden e, farklı zorluklara sahip, zorlu alanlarına sahip. Bir tanesini nicel analizlerde istatistiğe hakim olmanız gerekiyor. İstatistik biliminin çünkü tekniklerini kullanıyorsunuz, sayılar son derece aldatıcı. Hangi sayıyı hangi sayıyla toplayacağınızı çünkü sayısallaştırıyorsunuz ya her şeyi. Sayıları bir birbirleri, sayıları birbirleriyle ilişkilendirdiğiniz zaman çok farklı bir dünya ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu başka bir şey bu başka bir zorluk onları doğru tanımlayabilmek doğru tanımlamak istemek başka bir şey ama bununla beraber nitel araştırmalarda da araştırmacının son derece tecrübeli olması gerekiyor çünkü e, nerede duracağını bilmeli ne, hakim olmalı yönlendirmeli. Şimdi mesela bir örnek verelim bir tekil olay e dedik geçtiğimiz haftaya gelmeden önce tekil olaylara şöyle bir bakın mesela birkaç tane örnek verdim size e, işte tekil olay araştırması buna. Örnek olay incelemesi de diyoruz aynı zamanda dedik. Belge incelemesi mesela bu şeylerden bir tanesiydi. E, nitel araştırma tekniklerinden bir tanesiydi. Yaşma planlarından aslında stratejilerinden bir tanesiydi. Eylem araştırması dedik mesela. E, ve aynı zamanda etnografik araştırmalar dedik. Aranızda acaba şöyle bir merak edip de inceleyen oldu mu? Çok mu? Aha, çok güzel. Ne buldunuz Fatma'nın? Aha, güzel. Ne buldunuz mesela örnek olay incelemelerinde? Şöyle biraz konuşalım. Örnek olaylar acaba neler? Örnek olay incelemesi dediğimiz zaman ne neyle karşılaştık? Hı? Yanıt verebilecek misiniz? Bakmışsınız biraz, en azından geik bile biraz ha. Yani yapabiliyorsunuz tabi. Şimdi ama tekniklerle planları birbirinden ayırdedan. Şimdi pek çok teknik var. Mesela tartışma teknikleri var, görüşme teknikleri var, simülasyon var, drama işte bu, sosyodramalar var vesaire. Bunlar aslında e, teknikler. Bunları Nicel araştırmalarda da, nitel araştırmalarda da kullanabilirsiniz. Simülasyon sonucu kuşkusuz nitel araştır mantığı açısından nitel araştırmalara çok daha yakın. Ha <gülüyor> evet, karar veya plan oyunu gibi. Güzel. Özellikle hukuk alanında vesaire çalışmalarda da eğitimde de çok yoğun bir şekilde simülasyon kullanılıyor. Güzel. Simülasyon basit anlamda aslında olayın canlandırılması dramatize edilmesi, rollerinin verilmesi ve buna göre dramatize edilmesi. Güzel. Şimdi örnek olay dediğimiz şey ise aslında şu bir konunun detaylı bir şekilde araştırıldığı çalışmalar. Mesela aranızda işte kavramlar çalışmak isteyen vardı, kavram çalışmak isteyen arkadaşlar vardı. Aslında bunlar tamamiyle tekil olaylar, kişi olabilir yani Örnek olaylar. Kişi üzerine çalışılabilir mi? Sen derseniz, Napolyon Bonaparte'ın Fransız tarihi açısından önemi. Veya Hazreti Peygamber'in İslam, ne diyelim, İslam eğitiminde Üstlendiği roller, İslam eğitimi açısından üstlendiği roller. Bakın bir kişi çalışabilirsiniz. Bir dönem çalışabilirsiniz. Mesela geçenlerde öyle bir şey okuyordum. Osmanlı e, İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nde bir müessese, kaz askerlik bir dönem çalışıyorsunuz ve spesifik bir enstitüyü, spesifik bir teşkilatı alıyorsunuz. Bir müesseseyi alıyorsunuz ve inceliyorsunuz. Ne yaptınız? Genellemeye gitmiyorsunuz. Belirli bir konuyu seçerek alıyorsunuz. Mesela Kur'an'da salat kavramı vardı, zekat kavramı vardı sizin teklif ettiğiniz konularda. Mesela bunlar. Çerçeveyi belirliyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Çerçevenin hepsini değil, spesifik bir konuyu bunun içerisinden çıkıp derinlemesini inceliyorsunuz. Bunu incelerken, pek çok arkadaşa ben bu yönlendirmeyi yaptım. Ne yapıyorsunuz? Mesela kavramın geçtiği yerleri inceliyorsunuz öncelikle değil mi? Sizin örneklerinizden yola çıkarak. Yani ne oluyor? Aslında kullanıldığı, konsepti, kullanıldığı alanları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? kavramın beraberinde kullanıldığı diğer kavramları ortaya koyuyorsunuz. Bazı kavramlar var. Mesela cennet. Cennet cehennem ikilemesi üzerinden haz, tanımlanıyor gibi. Sen bunları ne yapıyorsunuz? Birbiriyle ilişkilendiriyorsunuz. Gibi. Yani ne yapıyorsunuz? Bir konuyu seçiyorsunuz. Bu konuyu seçtikten sonra onun Oluşmasına, onun an, yüklendiği anlamların oluşmasına etki eden faktörleri inceliyorsunuz. Mesela gene kavram üzerinden, Kur'an'da bir kavramdan bahsedilecekse şöyle bir şey sorabilirsiniz. Acaba bu kavram Mekki ayetlerde mi daha, daha fazla zikredilmiş yoksa medeni ayetlerde mi? Acaba bu kavramın kullanıldığı e, ayetlerin sebebi üzülü nedir? Gibi görüyorsunuz farklı faktörlerle ortaya çıkmasına neden olan farklı faktörlerle ilişkilendiriyorsunuz. Tabii bu belirli bir sınırlılık oluşturuyor aynı zamanda çalışmaya. Neden? Çünkü sınırı olmadığı sürece çalışmanın e, odak noktasının kaybolma riski var. Çünkü örnek olay incelemeleri ne üzerine durur? Detaylı tanımlamalar. Bir olgunun detaylı bir şekilde oluşmasına etki eden faktörler, varlığını devam ettirmesine etki eden faktörler, yüklendiği farklı anlamlar vesaire üzerine anlatmaya çalışır. Bu kavramı evet diğer kavramlarla bütüncül bir şekilde ele alır ama öne odak noktası söz konusu kavram veya olgudur. Dolayısıyla maksat kuşkusuz açıklamak, mümkün olduğunca fazla e, de, de derine inebilmek diğer araştırmalardan önemli olan farkı bu mesela şimdi çok sayıda e, televizyonu açtığınız zaman veya işte e, internet üzerine yayınlanan raporlara baktığınız zaman işte bazı olaylar vardır parantez içe bazı çalışmalar vardır parantez içerisinde Türkiye örneği denir i̇şte mesela Anayasa'da din devlet ilişkilere parantez içerisinde ee, Almanya örneği. Bakın, genel bir konunuz var. Din devlet ilişkileri. Neye göre inceleyeceğiniz belli mesela anayasaya göre din devlet ilişkilere. tanımlayacaksınız. Hemen bir parantez kısıtlıyorsunuz. Çünkü çalışmak istediğiniz spesifik bir konu var. Almanya örneği diyorsunuz. Türkiye örneği diyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Daraltıyorsunuz ki daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ha, sadece böyle literatür araştırması üzerinden yapılan konular mıdır? Hayır, kuşkusuz değildir. Mesela ne yapabilirsiniz? Nicel araştırmaları da nicel araştırma teknikleri de kuşkusuz burada kullanılabilir yardımcı olarak. Nitel araştırma tekniklerine kuşkusuz daha açık. Neden? Çünkü derinlemesine çalışıyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, cuma namazının dersiniz. Cuma namazının cemaat veya Cuma namazında okunan işte ne diyelim hutbelerin cemaat üzerindeki etkilerini incelemek istedim ben. Böyle bir konu oluşturmak istedim biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mesela ne yaparsınız böyle bir şey için, böyle bir konu çalışmak isteseniz? Bir alan araştırması yaparsınız. Çünkü ne diyorsunuz? Sen yani önce bir tamam hutbeyi tanımlayacaksınız. Cuma namazındaki hutbenin önemini vesairesini anlatınız, Uygulamalarla mahsettiniz. Ama bir alan araştırması yapacaksınız. Ama bakın sizin odak noktanız belli değil mi? Ne yapıyorsunuz? Cuma namazlarındaki hutbeleri inceliyorsunuz. Siz artık spesifik bir konuya eğildiniz ve bu konuyu etraflıca araştırmaya çalışıyorsunuz. Alan araştırması da ekleyebilirsiniz bunu. Şöyle Tarihi süreçte e, nasıl oluştuğunu görmek istedim önce dersiniz hutbelerini. Ondan sonra ama ben işte cemaat üzerindeki etkilerine yönelmek istedim. İyi güzel. Ne yaparsanız cemaatle görüşürsünüz değil mi? Hani onlardan çünkü sizin Veri toplamanız gerekiyor. Onların onları ne kadar etkilediğini öğrenmeye çalışmanız gerekiyor. Bakın spesifik bir konudasınız. Spesifik bir konuyu ele alıyorsunuz artık siz. Mesela ben bir tane konu geçenlerde arkadaşlarla konuşurken mesela onu konuş, şey yaptık ele aldık. Bu dönemlerde son dönemlerde evet. bilmiyorum daha önce dersinizde söyledim mi ama dini danışmanlık özellikle, özellikle dini danışmanlık konusu çok ciddi İlgi çeken bir konu haline geldi. Rehberlik ve danışmanlık konusu özellikle çeşitli fakültelerde bunun için yüksek lisans programları hazırlıyor. Gayet de güzel Samsun Üniversitesi'nde var bildiğim Kadayıf Atatürk Üniversitesi'nde bizim hocalarımız güzel çalışmalar yaptılar orada yüksek lisans seviyesine bir program ortaya koydular. Mesela buradaki tartışmalardan bir tanesi acaba dini danışmanlık hizmetlerinin hangi alanlarda verilebileceği üzerine. Şimdi mesela şöyle bir konu çalışılabilir ki Nurul Hoca çalışmıştı. Nurul Altaş Hoca'nın tez konusuydu. Hastanelerde mesela dini danışmanlık hizmetli. Bakın tek bir olayı inceliyorsunuz siz. Veya dini danışmanlık diyorsunuz. Türkiye'de dini danışmanlığın kurumunun oluşumu. Görüyorsunuz, değil mi? Tek bir konu Belki karşılaştırmalar yapacaksınız farklı alanlarla, Ama ne yapacaksınız? Detaylı bir şekilde dibine inip, detaylı bir şekilde derinlerine inip konuyu incelemeye çalışacaksınız. Ki anladığım kadarıyla sunduğunuz örneklerin çok büyük bir bölümü e, tekil olay incelemeleri üzerinden gidecek. Ki güzel, güzel. Fakat e, mümkün olduğunca kuşkusuz e, şey yapmak gerekiyor. Konuyu etraflıca... Ee, ...ele almak gerekiyor. Ve örnek vermek isteyen var mı... ...bu konuna? Herhangi bir örnek... E, ...düşünen bir... ...acaba şu örnek olur mu gibi... ...var mı herhangi bir örneğimiz... Hiç mi Pekala. Ee, o halde şöyle yapalım. Önümüzdeki haftaya rica ediyorum sizden dersimizde zamanı her zamanki gibi aşıyoruz. Böyle biz tabii ilk 20 dakikada konuşup tabii benim de suçum var bu konuda. Ondan sonra dersi toparlamaya çalıştığımız için böyle bir sıkıntımız oluşuyor. Ancak önümüzdeki haftaya sizden e, en azından hani e, konuyla ilgili Hangi bağımlılığın? Madde. Bakın, öyle düşünmeyin. E, canlandırılması başka bir şey. Şöyle düşünün. Mesela madde bağımlılığı. Öğrencilerin Madde bağımlılığı. Bu bir çalışma konusudur. Sınıfta canlandırılması amaçtır. Yani ama yani şöyle bir şey, bir sanki e, burada kullanılan şimdi konu başka bir şey. Kullanılan tekniği siz anlatıyorsunuz. Biz tekniği kullanmıyoruz. Konuyun, konunun genel yapısını anlatmaya çalışıyoruz şu anda. Mesela madde bağımlılığı başlı başına bir konudur. Öğrencilerin madde bağımlılığı, mesela Türkiye örneğinde derseniz, Türkiye'de ilk öğretim öğrencilerinin madde ve ilk öğretim ortaöğretim ortaöğretim orta öğretim öğrencilerindeki madde bağımlılığı veya madde bağımlılığının orta öğretim öğrencilerinin başarısına etkisi. Bakın bu önemli bir şey. Madde bağımlısı olan, yani ne kadar yapılabilir ayrı bir tartışma konusu. gibi. Tamam mı? Ama hani canlandırılması bu araştırmanın biz daha planı anlatıyoruz. Sekil olayı incelemesi bir araştırma türü. Canlandırılması bu araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için kullanılabilecek metotlardan bir tanesi. Yani bu hani demin dediğimiz cuma namazı örneğin gibi. Mesela cuma namazının, e, şey dersiniz, Türkiye, e, Türkiye'de cuma namazında okunan hutbeler. Ha, olur olmaz bir tartışma konusu. Ha, ama bunu gerçekleştirebilmek için ne yaparsınız? Cemaatle bir alan araştırması yapmak zorunda kalırsınız. Ha, alan araştırmasını şöyle değil alan araştırmasını şu anda bir teknik olarak kullanmıyoruz alan araştırmasını bir hani teknikler bütünü olarak kullanıyoruz C cemaatle bir görüşme yapmanız gerekir mülakat yapmanız gerekebilir yere yapılandırılmış bir görüşme yapmanız gerekir bu bir tekniktir bu konunun gerçekleştirilebilmesi adına cami ve bayan cemaatler arasındaki ilişki mesela Türkiye'de şöyle bir konu kullanabilirsiniz çok güzel bir e, konu Türkiye'de e, bayan cemaatler mesela veya e, Türkiye camilerinde bayan cemaatler e, çok güzel e, yeni yeni oluşmaya başlıyor hani e, bu konu üzerine yapılan çalışmaların sesle gidikçe artıyor gibi mesela çok güzel ama ne dedik hani tekil e, olay incelemesinin kurgusu bir olgunun de, detaylı bir şekilde incelenmesidir kadın fakihler mesela İslam tarihinde kadın fakihler. kadın mühendisler mesela çok güzel hani böyle bir şey olabilirsiniz olabilir Hani bu işte spesifik bir konu tekil bir olay incelemesi ha ne yaparsınız bunu bir dönemde sınırlandırırsınız dersiniz ki Cumhuriyet dönemi sonrasında Türkiye'deki İslam e, Türkiye'de e, ki Müslüman e, Türkiye'deki ne diyelim e, kadın fakihler gibi. Ha şimdi genel mi? Evet genel eğer bir kitap çalışması yapmak istiyorsanız çok güzel Ne yaparsınız tekil olay inceliyorsunuz çünkü her açıdan incelemeye çalışıyorsunuz. Tabii ki olabilir yani hani ben işte Cumhuriyet dönemi sonrası dedim veya yani asıl sahleri dersiniz. neden olmasın? Sahibiler döneminde dersiniz. Hazreti Peygamber döneminde dersiniz. Gibi. Suffada yetişmiş kadın fakihler mesela. Yani son derece spesifik bir konu. Ne yaptınız? Kısıtlamaya da gittiniz. Ama sadece bakın şunu da yapabilirdiniz. Bu bir kitap çalışmasıdır. Cidlerce hazırlanacak bir kitap çalışmasıdır. İslam tarihindeki kadın fakihleri incelersiniz. Tekil bir olay. Olgumuz ne? Kadın fakihler mesela. Gibi genelliğini çalışmanın formuna göre düşünün. Eğer bir kitap çalışması yapmak istiyorsanız uzun bir yani geniş mesela öyle çalışmalar var işte e, filozoflar, Batılı filozoflar, İslam filozofları gibi. gene bunlar da tekil olay incelemeleri çünkü maksadımız ne detaylı bir şekilde incelemek. Ha mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz. E, geçen e, senelerde ben de üzerinde çalışıyordum mesela başka bir e, vesileyle bir kişiyi mesela çalışabilirsiniz. Bu da tekil bir olay incelemesidir. Ha nedir mesela? Ee, mesela Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli zatları mesela çalışmak isteyebilirsiniz. Bu da bir tekil olay incelemesi. Ne yaparsınız? Bu insanın hayat hikayesini anlatırsınız. Detaylı bir şekilde ne yaptığını anlatırsınız. Etkilerini anlatırsınız. Bizim bir yüksek lisans öğrencimiz Muhammed Abduğ çalışıyor. Onun din, eğitimindeki, din eğitimine dair düşüncelerini çalışıyor mesela. Ne yapıyor? Muhammed Hafto'nun hayatını inceliyor, yazdığı metinleri görüyor, din din eğitimiyle ilgili düşüncelerini ortaya koymaya çalışıyor gibi. Bunlar herisi tekil olaylar. Bunlar örnek olay incelemesi. Çünkü bir olayı alıyorsunuz. Ha, daha da mesela e, şey yapalım. Türkiye'de trafik kazaları bile diyebilirsiniz. Bu da bir tekil olay. Bir tek çünkü tek bir olguyu inceleyip detaylı bir şekilde ele almaya çalışıyorsunuz. Olabilir neden olmasın? İslam tarihi açısından Hz. Adice'nin İslam tarihindeki rolü, önemi, İslam tarihinin oluşumundaki rolü, önemi, pek çok şey alabilirsiniz, önemi diyebilirsiniz. İsmail Bey bu konuda çok fazla konuştuk. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Siz bana daha etkili olsun. Siz bana bir e-mail gönderin. Siz hani bir hipotez ve varsayım oluşturup bana e-mail gönderin. Ben onu size düzeltip geri göndereyim. Tamam. Arkadaşlar bu konunun üzerine siz aynı şekilde daha rahat olur. Siz çalışın artık o aşamaya gelelim. Çünkü e, siz hazırlayın bir örnek, hipotez, bir varsayım hazırlayın. Ben onu düzeltip size geri döneyim. Çünkü bu konu üzerine çok çok fazla defalarca konuştuk. Ne basit. Yani şey diyebilirsiniz mesela. Yani ne diyebilirsiniz. Hadi siz söyleyin. Onu düzeltelim ondan sonra veya hani onun üzerinde de konuşalım ondan sonra bugünkü dersi de kapatalım. Mesela nasıl olabilir? Hipotezimiz neydi? Önce varsayımdan başlayalım. Varsayım neydi? Kabuldü değil mi? Varsayım bir çalışmaya başlamadan önce ettiğimiz kabuller ön kabullerimiz Mesela Hazreti Hatice örneğini ele alalım? Ne diyebilirsiniz? İlk Müslümanlar arasında pek çok kadın bulunmaktaydı. Bir kobul müdür. Kadınlar da Müslüman olabilirler. Onlarda da onların da aklı varmış. Onlar da seçtiler gibi böyle. Olabilir. Bakın ilk Müslümanlar arasında kadınlar da vardı. Bakın kabul ediyorsunuz. Tabi bu ne kadar e, sağlıklı olur? ayrı bir tartışma konusu. Şimdi sadece örnekler üzerine kuruluyoruz. Yani hani unutmayın hipotezlerde varsayımlarda hazırlanması için açısından. Hani araştırmanın tüm tüm her tarafını şey yapmanız gerekiyor, kafanızda kurgulamanız gerekiyor öncelikle. Tabii ki İslam'ı ilk kabul edenler arasında kadınlar da bulunmaktaydı güzel. Sonra bir varsayım da bulundunuz. Şunu diyebilirsiniz, İslam'ın ilk vahyedildiği dönemlerde daha güzel bir ifadeye ne? Ne dersiniz? Kadınlar Kabul etmişti. Eğer sizin ortak noktanız, odak noktanız tabi kadın olmasıysa Hazreti Hz. yoksa ilk inanan olmasıysa o başka bir şey. Ha bir de itaat eden eş şey var tabi. Hadi o da o da çok farklı bir çalışma konusu. Şimdi bakın varsayımlar hep onu dedik ya. Konuyu hangi açıdan ele alıyorsanız ona göre şekillenerler. Dolayısıyla varsayımda siz Araştırmayı hangi yönden inceleyecekseniz ona göre ön, o, yani neyi kabul ediyorsunuz? İslam diye bir din var. Tamam, güzel. Kabul edenler arasında kadınlar var. Peki benim hipotezim ne olacak? Hipotez, bakın şeyini kullanabilirsiniz. Denence diyebilirsiniz. Denence Türkçeleştirilmiş hale. Dolayısıyla hipotez bu araştırmada Bizim tartıştığımız nokta, yani biz bir şeyleri kanıtlamaya veya bir şeyleri araştırmaya çalışıyoruz. Bizim araştırmaya çalıştığımız Hz. Hatice'nin nesi ise aslında onunla ilgili olan yani önemi rol üstlendiği şu rol müdür, o Bizim araştırmada konu edindiğimiz şey. Fakat hipotezleri, bakın bunu unutmayın, hipotezleri önerme olarak kurmanız gerekir. Yani bir hüküm bildiren, pozitif, olumlu cümleler olarak kullanmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Siz bunun ikisini de yazın. Gerçekten önümüzdeki hafta, yani diğer konuları konuşmaktan hiç buna giremiyoruz. Önümüzdeki hafta lütfen yazın. Ee, Öncelikle bana bunu söyleyin, bakın biz düşündük, bunu bulduk, acaba uygun mudur diyelim ama konuyu tespit etmeden varsayımlarınızı ve hipotezlerinizi oturtmanız mümkün değil. Yani bence bir araştırmaya girmeden önce ilk olarak kendi kendinize sorma, sormanız gereken soru şu, ben ne yapacağım, ben ne yapmak istiyorum? Bir kavramı ele alabilirsiniz, yani bir konuyu ele alabilirsiniz, bir dönemi ele alabilirsiniz. Ama hep biz ne dedik? Bir araştırmayı oluşturan şey aslında ilk olarak meraktır. Ben bu çalışmada şunu yapmak istiyorum. Benim şöyle bir problemim var. O problemim de işte şu. O soruyu oluşturduktan sonra hipotezi ve varsayımı oluşturmanız çok daha kolay olur. Tamam Ben teşekkür ederim her zamanki gibi vaktimizi açtık. Ee, lütfen katılan arkadaşlar e, gruplarına dikkat etsinler Ay, pro, bu problemle karşılaşmayalım sonra bana gelecek olan dosyaları göndereceğim ama her hocanın kendisine göre bir takım şey var nedenler, tasarrufları var dersle ilişkili olarak dolayısıyla hani onu da şey yapmayın göz ardı etmeyin. Endişelenecek, korkacak bir şey yok. Güzel çalışmalar yapacağınızı biliyorum ama... ...ilk olarak şu soruyu sorun kendinize. Gerçekten bu önemli. Ben ne yapmak istiyorum? Ben ne yapacağım? Hangi konu benim için ilginç? Önce onu çıkartın. Ondan sonra konularınızı ve hipotezlerinizi ortaya koymaya çalışın. Ben de mümkün olduğunca kısa sürelerde... Size ...yanıt vermeye çalışacağım. Pekala, yani, e, makinem kilitlendiği zannediyorum bu arada. Ah, tamam... Ee, i̇yi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum herkese. E-mail bana ulaşabilirsiniz. 156 bende olması lazım. Ee, anlamadım Suno Hanım. Bir daha bir sorsanız. Ben de bende. Haha <gülüyor> 156 bende. Sağ olasınız sizana. De. Ee, dediğim gibi 200 19'a kadar bende. Ee, dipnotta birebir alıntı yaptığımızda ayet anlamadım. Şimdi şöyle bir kısaca bilirim. Dipnot nerede gösterilir? Dipnot eğer e, tabi tabi tabi numaraları göstermeniz gerekiyor. Yani bakın dipnotun anlamı şu: Ben bu bilgiyi şu kişiden aldım diyorsunuz. Dipnotun özelliği bu. Diyorsunuz ki, bakın, işte Ahmet Efendi kitabında bunu, bunu, bunu, bunu söyledi. Ben bu bilgiyi Ahmet Efendi'den aldım. Ondan alarak ben bu bilgiyi kullanıyorum. Mesela bazı şeyler vardır, tarihi bilgiler vardır. Hiçbir yerde bulamazsınız. Yani Osmanlı Devleti vardır. İşte Osmanlı'da Devleti 1453'te İstanbul fethedildi. Tamam. Bunun için dipnot yazmanıza gerek yok. Neden? Bu hepimizin bildiği genel, yani genel geçer bir bilgi. Ama X kişisi Ahmet der ki, İstanbul'un fethi esnasında şu kadar kişi kullanılmıştı. Böyle olduğu zaman siz o bilgiyi, o, çünkü Ahmet'in düşüncesinin üzerine yazıyorsunuz, o zaman doğal olarak Ahmet'e da bulunmanız gerekiyor. Şimdi sözünü başka bir kitaptan alıyoruz, ona dipnot yapıyor muyuz? Eğer Gazali'nin kendi sözünü, kendi metninde bulamadıysanız ve bunu siz çıkartmıyorsanız, o başka kişi de, Ahmet de mesela bu bilgiyi, Kendine göre yorumlayarak anlatmışsa kuşkusuz Ahmet'e Ahmet e dipnot göstermeniz gerekir. Buradaki asıl mantığımız şu. Biz bu bilgiyi şu kişiden aldık, bunun üzerine kullandık. Önümüzdeki hafta isterseniz ben size dipnotu detaylı bir şekilde anlatayım. Dipnot nedir, nerelerde dipnot kullanılır, anlatı mantı, yani alıntılama mantığı nereden alır o zaman biraz daha şey yapın. Detaylı olarak anlat, an, an, anlayacaksınız olur mu? Siz de bu arada e, dipnot veriş teknikleriyle ilgili yönergenin gereken şeylere şeylerine bakmayı unutmayın. Tamam? Biraz hafta o zaman anlatalım. Oldu. Haydi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ne başlanır? <gülüyor> Merak etmeyin sunalım biz de öyle yaptık yani o zaman içerisinde. E, değişir Siz yazmaya başladınız demek e, değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor Sizin şimdi bir, bir yılın gözünüze çarpan eksiklik olacak o zaman içerisinde değişecek Da vaktizde var e, Ama tabii ki hani başına itibaren söylüyoruz yaptığınız alıntıları nereden olduğunu muhakkak yazmanız gerekiyor. Çünkü bir akademik çalışma. Önümüz zekada ben size biraz daha detaylı anlatayım O halde böyle bir eksiklik söz konusuysa. Yani Herkese tekrar tekrar iyi akşamlar. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ee, Allah'a emanet olun.